Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Zikrullah, Ey aziz kardeşim, Allah'ı zikretmek, kadın erkek, bütün müminlere farzdır. Hak Teala, Ahzab Suresi 41 ayeti Kerimime de şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Ali İmran Suresi 191 ayeti Kerime de Allah Celle Celalihu şöyle buyurmaktadır. Onlar ayaktayken otururken, ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Sen sübhansın. Bizi ateş azabından koru derler. Zikrullah üç kısımdır. Birincisi dille yapılır. Gönül bu zikirden gafildir. Zikrin bu kısmı avama aittir. İkincisi, dil ve gönlün beraber yaptığı zikirdir. Bu havassın zikridir. Zikrin üçüncü kısmı, en yüksek mertebeye sahiptir. Dil ve gönülle birlikte, uzuvlar da bu zikre katılır. Buna, sül havasın zikri denir. Gönlün gafil kaldığı, ve sadece dille yapılan zikirden, kimseye zerre kadar fayda gelmez. Belki bu zikir, Azap ve cezalandırmaya sebep olur. Hak diye ala, "Niçin beni gafletle andın?" diye hesap sorar. Cenabı Hak, gafletle zikretmeyi ve namaz kılmayı nehyetmiş kullarına, "Gafillerden olmayın." buyurmuştur. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Hak Teala'nın yanında şu üç şeyin sinek kadar değerinin olmadığı hususunda meşayih ittifak etmiştir. 1- Gafletle Allah'ı zikretmek. 2- Sünnete uymadan salavat getirmek. 3- Kalp huzuru olmadan namaz kılmak. Allah ondan razı olsun. Sahabenin büyüklerinden Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle buyurduğunu rivayet eder. ''La ilahe illallah yüce ve kerim bir ifadedir. Bunu kim ihlasla söylerse cennet ona vacip olur. Kim de inanmadan söylerse elinden malı ve kanı alınıp akıtılır. Gideceği yerde cehennemden başka bir yer değildir.'' Gönül dille söylenenden gafilse, söylenene yalan, söyleyene de yalancı denir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Safi bu hususta şöyle der. Biri mahkemede, kadı huzurunda, bilmediği bir konuda şahitlik ederse, kendisine gereken ceza uygulanır. Gafletle kelime-i şehadet getirenin durumu şöyledir. Şer'an günahkar olmaz. Tarikatta bilmediği bir konuda şahitlik eden gibi cezalandırılır. Hakikatte ise günahkardır. Tarikattaki cezası nefsini zorlayıp kahretmesi, onu riyazetle taklitten tahkike ulaştırması, böylelikle kalbi itminana kavuşturması şeklindedir. Hak Teâlâ, Ra'd Suresi 28. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. O zatlardır ki Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olduğu halde iman etmişlerdir. Haberiniz olsun ki kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalbin itminana ermesi zikrullah iledir. Ama bu sadece dille söylenen zikirle olmaz. Belki tevhidin manasına vakıf olmak ve ona hiç aralık vermek sizin devam etmekle olur. Zatullah'a ancak böyle vasıl olunur. Mesela çölde çok susuyan birinin sersemleşip su, su diye sayıklaması susuzluğunu gidermez. Bu ancak suyu içmesiyle mümkün olur. Talip de hep zikrullahla meşgul olup gönlünü Hak muhabbetiyle ateşler Gayreti bu istikamette olursa Allah'a kavuşma arzusunun susuzluğuna yenik düşer. Ayrılığın ızdırabını daha fazla duyar. Bu onu kavuşmak için daha çok şevklendirir. Visale ermeden kalbi tatmin olmaz. Kalbi tatmin olmadan da üzerindeki gafletten kurtulmaz. Talip ancak vuslatın zevkine erince kalbi tatmin olur. İkinci mertebe olan zikir, hem dil hem de gönülle yapılan zikirdir. Yani huzuru kalple yapılan zikir. Hak Teala, bu zikri yapabilene çok sevap ve cennette köşk, saray, huri ve gılman verir. Malum bunlar maksat değildir, maksat başkadır. Şimdi bunu da bildireyim. Zikrullah'ın fazilet ve sevabı çoktur. Hepsini söylersek söz uzar, kitap uzadıkça uzar. Hepsinden bir çeşni tattırayım. Talibin Allah'ı zikretmesiyle gönlündeki icabın kalkması kolaylaşsın. Bil ki kalp huzuruyla Allah'ı zikretmenin faydası çoktur. En büyük tesiri gönülde muhabbetullahın meydana gelmesidir. Kalp huzuruyla yapılmış zikir, Allah'tan gayrı her şeyin sevgisinden uzaklaştırır. Şeytanın vesveselerini keser, şeytanı boşa çıkarıp, avareleştirir. Tuzaklarını bozar, imanı sağlamlaştırır. Gönlün pasını giderip, onu nurlandırır. Gönül aydınlanıp dirilir. Hak ala, Enfal Suresi, 2. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Mü'minler, ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını arttırır ve Rablerine tevekkül ederler. Allah zikredilince, gönül cilalanır. Bu cila sebebiyle, gönülde bir koku oluşur. Gönül zikrullahtan zevk almaya başladığında ise, iman üzerine iman ortaya çıkar. İman üzerine iman olur mu dersen, kitabın başında imanın mertebelerinden bahsettiğimizi hatırlatırım. İmanın üç mertebesinin olduğunu ve zikrullahın da gönüldeki pası giderdiğini söylemiştik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir parlatıcısı vardır. Kalbin cilasıysa, La ilahe illallah, Muhammed’ün Rasulullah demektir.